Elhamdülillahi hakkahamdihi ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in ve emma ba'du fa'lamu eyyuhal ikhvan fe inne efdalal hadithi kitabullah ve efdalal hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umru muhtefatuhâ ve külle muhtasetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve biz senedir muttasırı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal innallaha la yukaddisu ümmeten la yu'tûnet da'ife minhum hafkahu sadaka resulullah fîmâ kal ökemâ kal azı ve muhterem kardeşlerim Allah'ın nezden razı olsun. Lütfettiniz, zahmet ettiniz, bu dersi dinlemeye geldiniz. allah Teala Hazretleri iki cihanda sizleri bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eylesin. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini Okumaya başlamadan önce Onun mübarek ruh-i Bizlerden birer Hediye-i Kur'an'iye olsun diye Ve onun cümle Alinin, ashabının Etva'ının Ahbabının ruhlarına Hediye olsun diye Hasreten Stavun'u okuduğumuz Gümüşhaneli Efendimiz'in Ahmet Siyahin Efendi Hazretleri'nin ve kendisinden feyze Muhammed Said Kotko Hazretleri'nin hocamızın ruhlarına hediye olsun diye bu beddeleri Allah rızası için cihad ederek malını canını feda ederek fethetmiş olan mübarek fakihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye <gülüyor> hasreten ve bilhassa Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye beldemizin medarı iftiharı Enbiyaullah ve Evliyaullah ve Salihin ve Sahade-i Kiram hazretlerinin bilhassa Yuşa Aleyhisselam'ın ve Ebu Eyyub Halid-i Zeyd el-Ensari vesaire sahabeyi kiramın ruhlarına hediye olsun diye kümle hayır hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde oturup bu dersleri yapıyoruz. şu İskenderpaşa Paşa Camii'ni bina eden mübarek zatın ve bu camiyi asırlar boyu hizmette tutup İhya edip, tamir edip, tecdit edip, tevsi edip bugüne getirmiş olan hayır sahiplerinin bu hususlarda katkısı, yardımı, iştiraki olanların ruhlarına hediye olsun diye ve bu camiden güzel an eylemiş ve hutaba, müezzinin ve vaizin ve kayyimin ve cemaat kardeşlerimizin Uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz kıymetli kardeşlerimin, cümle Müslüman geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun, kabirlerin nurd olsun, ruhları şad olsun diye, makamları âlâ dereceleri yüksek olsun diye, bizler de Allah'ın sevdiği kullar olalım, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamız nasip olsun diye bir Fatiha, üç İhlası'yı okuyalım, öyle başlayalım, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. duyacağımız hadisi şerifler Gümüşhaneli hocamızın Ramuzül Ahadis isimli eserinin 91. sayfası 12. hadis ve devamı olacak ezberlenecek ve hatırdan hiç çıkartılmayacak çok mühim konuları ihtiva eden hadis-i şerifler okunacak bugün i̇bn Mesud Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki İnnallâhe hiç şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri La yukaddisi ümmeten La yu'tûneb da'îfe minhum hakkahu İçlerindeki zayıfa zayıf olduğundan dolayı hakkını vermeyen bir ümmeti bir topluluğu takdis etmez ki ki Allah içlerindeki zayıfın hakkını vermeyen ümmeti takdis etmez takdis etmek temizlemek demek temize çıkarmak demek kirlerden paklamak demek mukaddeslik vermek demek manevi temizlik manevi efendim, kutsiyet vermek demek zayıf da bir ümmetin içindeki zayıf da sosyal yönden işini söküp hakkını alabilecek güce sahip olmayan insan. Duldur, kocası yoktur, gidip devlet dairelerinde uğraşamıyordur veyahut komşu tarla sahibiyle, ev sahibiyle uğraşacak hali yoktur. Yanındaki herif komşusu efendim Çetedir. Efendim. Bu zavallı dul kadıncağızın sataşır malına, kenardan alır, köşesinden alır, tazik eder, efendim, gasp eder. Veya bu zayıf, belki bir dul kadın değildir, bir yetimdir, çocuktur hakkının ne olduğunu bilmiyor mallarının ne olduğunu bilmiyor efendim ötekiler ondan efendim, istifade ediyorlar yağmalıyorlar hakkını vermiyorlar böyle olabilir veyahut bir işçidir çalışır işinin hakkını vermiyor veyahut efendim dava eder karşısındaki adam sosyal ve siyasi ve idari güce sahip müdürdür efendim, vekildir farz edelim ki yöneticidir, kaymakamdır validir, bakandır hakkını alamaz neden? kim ona çıkanlar adamın gücü kuvveti fazla, oraya buraya baskı yapıyor zorla, haksız bir işi sürdürebiliyor, bir hakkın verilmesini engelleyebiliyor, tamam Böyle bir ümmeti Allah hayra erdirmez. Temize çıkartmaz. efendim Bereket, mukaddeslik vermez. Oluyor mu böyle şeyler? Gelelim, yani bizim Allah'ın hayrına, rahmetine, lütfuna ermemiz için durum nasıl bir? Kendi kendimizi inceleyelim. Bizim ülkemizde adalet işliyor mu? Haklı hakkını alıyor mu? Veya ümmet, ümmet dediğine göre ümmeti düşünelim aslında burada bir ümmet de yani şöyle bir grup insan demek illa ümmet-i Muhammed geneli manasına değil de diyelim ki falanca bölgede oturmuş bir grup insan bir şehrin ahalisi bir köyün ahalisi demek yani insan topluluğu demek şimdi böyle bir e, toplulukta zayıf zayıf olduğu için horlanıp hakkı çiğneniyor mu zayıf da olsa hakkıdır diye hakkı veriliyor mu? olan budur. Zayıf bile olsa hakkı, hakkını alabiliyorsa, başı dikse, efendim, kimse onun hakkını engelleyemiyorsa, engellediği zaman, adalete başvurduğu zaman, hakim o işi sağlıyorsa, efendim, tamam. O topluluk kutsal bir topluluktur, mukaddes bir topluluktur. Allah'ın rahmetine, lütfuna yardımına, sevgisine rızasına mazhar bir topluluk demektir. Böyle yapılmıyorsak pis bir topluluk demektir. Manen pis bir topluluktur. Çirkin bir topluluk demektir. Çünkü kuvvetli hakkını alıyor da zayıfı zayıfa hakkını vermiyor. Kalleş bir topluluk demektir. Böyle şeyler oluyor mu? Çevrenize bakın gazeteleri okuyun, okuyun kararı kararlı verin. Ama ben aklıma ilk gelen misal olarak Suudi Arabistan'ı alacağım bayrağında la ilahe illallah yazıyor efendim hurma ağacı var yani ziraat genellikle hurma mahsulüne dayanıyor medeni münevverinin hurmasını plan hatırlatıyor bir de iki tane çapraz kılıç var yani cihatı kendisine şiar edilmiş bir ülke tamam Mekke var Mekki-i Mükerreme'de kabe var. Hacıların gittiği yer. Meluni-i Minevvera var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haram-i şerifi yani mukaddes şehri demek. Haram yani sarayın haramın demek değil. Kutsal bölge demek. Ve Peygamber Efendimizin türbesi var. Şimdi oraya gitmiş iş yapmış kardeşlerimiz var. Çok çok kimseler var. Çoğu, çoğunu tanıyorum. Aylarca yıllarca çalışmış olup maaşını alamayanlar maaşını alamıyor vermiyor adam öyle insanlar var ki mahkemeye de başvuruyor oradan da alamıyor yabancının pozisyonu Suudlu'nun pozisyonu, pozisyonu gibi değil Suudlu trafik polisinin karşısında da daha rahat efendim bilmem mahkemede de daha avantajlı efendim haklarını getirmek bakımından da daha şey olmaz olmaz Allah bereket vermez Allah temizlemez Allah rahileylemez böyle olmaması lazım gelelim kendi ülkemize adalete güvenebiliyor muyuz? her yerde haklı hakkını alabiliyor mu Maudur mahkemeye başvurduğu zaman hakkını rahatlıkla alabiliyor mu veya mahkemeye başvurmadan herkes hak sahibini hakkını ödüyor mu? Bizde biraz daha rahat yani normal olarak bazı efendim şeyler basit haklar alınıyor ama büyük çapta yolsuzluklar oluyor bizde de. büyük çapta efendim böyle halkın bilmediği evet birisi birisinden mesela şeyse efendim çalışmışsa ...ücretini alır. Çalıştım der, gider... ...biracat eder, mahkeme eder... ...tamam, bu çalışmış, ver bunun parasını der... filan. Ama... ...birçokta böyle... ...efendim... E, ...dala verildi şeyler olduğunu gazetelerde okuyoruz. Ne olması lazım? Bunları... ...toplumun... ...izane etmesi lazım. Toplumun iyilerinin... ...bu gibi şeylere fırsat bırakmaması lazım... Hakkı çiğnenen sadece bir zayıf insan bile olsa toplumun bütün öbür fertleri bu zayıfa hakkını ver bakalım diye öteki kuvvetliyi tazlik etmesi lazım. Biliyor musunuz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamber olmasından önce Mekke-i Mükemen'in ahlakı çok bozukmuş da çok haksızlıklar olurmuş. Çok edepsizlikler olurmuş. Hatta o kadar ki civardaki mıntikalardan, kabilenin birisinden efendim, mal satmaya gelirlermiş, malları alınır, parası verilmezmiş. Hatta, daha büyük başka türlü haksızlıklar olurmuş. Onun üzerine, Fadl ve Fudayl adında iki kişi demişler ki, böyle olmaz. Biz bir anlaşma yapalım, şurada her şey adaletli olsun, haksızlık yapılmasın, Haklı olan, zayıf bile olsa haklıyı, zayıfı destekleyen bir organizasyon kuralım demişler, kurmuşlar. Helpful fudun yani fazla ve fuzay, ikisi de fazl kelimesiyle ilgili kelime yani fazlınların bu isimli şahısların yaptığı anlaşma demek. Antlaşma demek. Antlaşmışlar demişler ki bir hastalık olursa hep beraber o e, Kuvvetli ama zor adamın karşısına çıkacağız, zayıfın hakkını alacağız demişler. Onlar bu işi kurdukları zaman bir de şayani dikkat bir haydutluk olmuş. Civardan bir efendi, bir şahıs zavallı karısıyla gelmiş Mekke-i Mükerreme'ye. Karısını kaçırmışlar adam. Kaçıran belli. Karısını kaçırmış. Adam nereye başvurduysa çare bulamamış. Demişler ki Fazıl ve Fuzay diye bir şey yaptılar Organizasyon kurdular kendi aralarında Onlara müracaat O da o gitmiş demiş ki ben karımla buraya geldim Karımı kaçırdılar Falanca haydüz zor -hay bu herif Aldı evine kapattı filan. Kılıçlar çekmiş Fazıl ve fuzay, Kapıya gitmişler demişler ki Aç kapıyı efendim, Yoksa fena olursun Almışlar kadını. Yani şeye yardımcı olmuşlar. Gelen o şahsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben de yetişseydim o antlaşmaya ben de katılırdım. Ben de böyle bir şeye katılırdım. Demek ki toplum toplumun içinde kötü insanlar olabilir. Sıhhatli bir toplum kötü insanları izole eder, izale eder. Kötülüğü yapamayacak hale getirir. Yarayı tedavi eder. İnsanın vücudu sıhhatli ise kesiyi yarayı iyileştirir vücudu. Yavaş yavaş tamir eder. Tamir etme kabiliyeti var. Ama vücut dejenere olmuşsa, bozulmuşsa o zaman yara yarayı tamir edemez. Ölür. Yara git içe büyür, ölür. Demek ki vücudun canlı sıhhati kalmamış. Demek. Toplumda siz kötülük yapmayacaksınız tamam Buna ne derler? Kötülük yapmayan, iyi insana ne derler İslam'dan? Salih, salih kul. İyi kul demek, salih, iyi. Uygun kul. Yetmez. Salih olmak kafi değil. Bir vazife daha var, muslih kul olacaksınız. Yani, ıslah edici kul. Kötülüğü de engelleyici olacaksınız. Kötülüğü engellemezseniz, hayırlı bir insan olmanız için Salih olmak yetmiyor. Ancak toplum çok bozulmuş da salih bir insanın salihliği ve muslihlik yapmak için, ıslah edicilik yapmak için, düzenleyicilik yapmak için gayretleri sonuç vermiyorsa, herkes bozulmuş, nereye el atsa elinde kalıyor. Çürümüş toplum, o zaman Allah o ümmeti helak eder, o muslih kulu kurtarır. Eski ümmetlerde böyle olmuştur peygamber gelmiştir, uğraşmıştır insanları doğru yola çekmeye çalışmıştır, azgın herifler yola gelmemişlerdir Allah peygamberleri ve kötülükten alıkoyan iyiliği emreden mübarek insanları kurtarmış, o kavimleri helak etmiştir, Kur'an-ı Kerim'de bunların misalleri çoktur demek ki esas itibariyle salih olacağız, kendimiz iyi kul olacağız, kötülük yapmayan kul olacağız yetmez, bir de musluh kul olacağız yani başkasına da kötülük yaptırmayacak bir ciddiyette ve bir toplumu koruyucu efendim, kafada, gönülde, zihniyette insan olacağız. Toplumda kötülük yaptırmayacağız, yanımızda, civarımızda kötülük yaptırmayacağız. Kötülüğün yapıldığını görüp de kenarda durmayacağız, engellemeye çalışacağız. Bu vazifeye emri maruf, nehi münker vazifesi derler ve Müslümanlık, Müslümanlıkta bu bir farzdır. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, hac etmek gibi farzlardan birisine emr-i maruf, nehy münker vazifesi vazifesidir. Bu vazifesi yap vazifesini yapmayan bir toplum Allah'ın gazabına uğrar. Allah mukaddes etmez o topluluğu. Pis bir toplum olur, çirkin bir toplum olur. Allah yardım etmez, bela gelir. Allah o topluma bela gündür. Bela nasıl olur? Bela semavi bela olur arazi bela olur. Cenavi bela ne demek? Sel felaketi olur, her tarafa alıp götürür. Yıldırımlar ya orayı burayı yakar. Efendim deprem olur, efendim e, yıkılır. Fırtına olur efendim koca bir şehir şey altında kalır. Kumların altında kalır helak olur. Yanardağ patlar, kilometrelerce yerleri tozları efendim örter, insanlar bir anda mahvolur. Pompey'inin patlaması gibi şeyin Veziviyenardağını patlayıp Pompei şehrinin tarihte çirkin işleriyle kötülükleriyle tanınmış şehrin Veziviyenardağ tarafından örtülmesi gibi. Bu çeşit şeylere e, afetlerle helak olmaya bu afetlere semavi afetler denir. Yani Allah takdir ediyor yıldırımlar yağdırıyor o şeyler volkanlar patlıyor seller, zelzeleler mahvoluyor bir toplum. 7 gün süren uzun fırtınalar efendim bilmem her şey görünmez oluyor, kumlar örtüyor her tarafı filan bazen felaketler dışarıdan olur, Allah bir başka kalbi musallak eder o kalbi cezalandırır hak kulundan intikamın yine kul ile alır bilmeyen ilmi de bilmi alnı kulu yaptı sanır. Ne yapmış Allah? Bazen şerli bir kalbi cezalandırılacak bir kavme gönderir. O kalbi cezalandırır. Yakar yıkar oldu. E bu zalime Allah niye fırsat veriyor? O kavim o cezayı hak ettiği için Allah onun başına o kavmi musallat etti. Onda. Bazen de böyle olur. Bazen de toplumun içinden Allah fitne çıkartır, kötü insanlar çıkartır, kötü insanlar öteki insanları zarara uğratır, taciz eder, efendim, tacik eder, katleder, katliam eder, fitne, yani mahveder bir toplumu. Birisinin efendim ezası ötekisini zehir eder, hayatını mahveder. Bazen de böyle olur. allah Teala Hazretlerinin eee Cezalandırma çeşitleri çoktur. Bazen hastalık verir. Baştan sonra hepsini kıran geçirir. Bazen gökten efendim taş yağdırır. Bazen ebabil kuşlarını gönderir. Aşağı tarafı efendim mahveder. Yenik ekin tanelerine benzetir. Kavimleri. Tarihte misalleri çoktur. Bizim ne yapmamız lazım? Tarihten ibret almamız lazım. Kısadan hisse almamız lazım. Öğütü anlamamız lazım. Allah'ın yoluna girmemiz lazım. Allah'ın al, e, emirlerini tutmamız lazım. Allah'a güzel kulluk yapmamız lazım. Allah'ın divanında durup mahkemesinde hesap vereceğimizi unutmamamız lazım. Mahkemeyi kübrada beraet etmek için şimdiden tedbir almamız lazım. İyi şeyleri yapmamız lazım, kötü şeyleri yapmamamız lazım. Nuinıntı, pasif, mırzmız, kul olmamamız lazım. Aktif, hayırı işleyen, hayırı işleten. Kötülüğü işlemeyen, kötülüğü engelleyen yiğit kul olmamız lazım. Bahadır kul olmamız lazım. Kahraman kul olmamız lazım. İslam böyle insan istiyor. Yani Müslüman, iyi Müslüman nasıl bir insandır? Efendim, bir keşeye çekilmiştir, boynu vüktüftür, elinde tesbih vardır, gözü kapalıdır, Allah diyor. Hayır. Hayır tasavvuf yolunun bir mensubu olduğumuz halde söylüyoruz. Hayır. Büyüklerimiz öyle dememişlerdir. Halkın içine girip, halkın ezasına, cefasına tahammül edip, halkın içinde dini hizmeti yapmak, daha başında sefalı, sakin, keyifli, zevkli, efendim manevi tarafı tatlı, tek başına ibadet etmekten daha önemlidir. Bizim yolumuz böyledir. Hizmet yoludur. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmadığı takdirde insanlar, Dünyaya şerliler hakim olur. Kötüler hakim olur. İyiler iyiliklerini ortaya koymayınca kötüler her tarafı tutarlar. Kötülükle mücadele edilmeyince kötülük mikrobu süratle yayılır. Salgın hastalık halinde her tarafı berbat eder. Orada ne yapmamız lazım? İyi olacağız. Bir de etrafı iyi yapmaya çalışacağız. Biz bunu yapıyor muyuz? Karınca kararınca yapmaya çalışıyoruz. Yeterli mi? Onu Allah bilir. Allah yaptığımız ibadetlerimizin eksikliklerine bakmasın. Bize nötrüyle muamele eylesin. Bize sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Ve sonunda sorgu sual edip cezalandıracağı kötü durumda tutmasın bizi Allah. Uyarsın bizi. Nötrüyle ıslah eylesin. Ne yapıyoruz iyilikleri yapmak için? Biz ne yapıyoruz? Ben diyorum ki benim kardeşimin ihvanının olduğu her yerde o ihvanın sosyal bir çalışma yapması lazım. Bir dernek kurması lazım. Hatta yuf olsun diyorum. Yani bir kardeşim var, bir yerde yaşıyor ve orada bizim bir organizasyonumuz yok. Yazıklar olsun diyor. Bir aktivite, bir çalışma, bir gayret göstermemiş. İyiliği yapmak için bir odak, bir ocak kurmamış, bir çalışma başlatmamış bir meşale yapmamış, karanlığı aydınlatma çalışmamış ne anlarım ben öyle şey olur mu ateş parçası gibi olacak efendim çalışacak, cevval olacak, faal olacak gayretli olacak, merhametli olacak hizmet ehli olacak keyfine bakmayacak hizmeti sevaplı işe arayacak meşakkatı isteyecek meşakkatı, zahmeti talep edecek keyfi safayı talep etmeyecek emirgen de çayı hökürdetmeyi değil falanca yerde terden efendim alnından burnundan ter, ter damlamasını tercih edecek yolumuz bir çünkü büyüklerimiz bize bunu böyle dediler vakıflar kurduk dernekler kurduk sayısını zaman zaman söylüyoruz övünüyoruz kafi değil kafi değil her köyde bizim her camide organizasyonumuzun olması lazım kardeşlerimizin çalışması lazım her kardeşimizin evi mahallede bir ışık kaynağı olması lazım. Onun olduğu mahalledeki insanlara İslam'ı öğretecek çalışma yapması lazım. Küçük çocuklar çağırıp Kur'an öğretmesi lazım. Benim Hacı kardeşlerimden birisi bilmem kaçıncı Levent'te bir Afak'a taşınmış. Kendisi sakallı, hanımı başörtülü, herkes böyle efendim yorgun okuyucun sabana baktığı gibi yani bakıyorlar. Herkes kızıyor. Ha, bu şakallı bir birisi geldi bizim apartmana. Bülent e ne işi vardı sokaklı heriflerin? Bu Müslümanların, böyle modern bir sette. Bu başörtüsü ne arıyor burada falan? Tabii o kardeşimiz çalışmaya devam etmiş. Efendim komşulara iyi komşuluk yapmaya devam etmiş. Çocuklarına Kur'an öğretmeye, büyüklerine efendim Böyle dinli bakımdan faydalı işler yapmaya başlamış, çalışmış, çabalamış ve bir sevgi şeyi meydana getirmiş. Kendisini seven, anlayan ve kendisinden istifade eden insanlar meydana getirmiş. Evet, böyle olacak. Hatta öyle yerlere gideceğiz. Camiden ağzı vermek kolay. Benim bu söylediklerimi hepiniz biliyorsunuz, okumuşsunuzdur. Asıl e, camiye gelmeyen insana haberi nasıl götüreceğiz? Bu hadisleri onlara nasıl duyuracağız? Allah'ın emirlerini nasıl anlatacağız? Bunu siz yapacaksınız. Halkın içinden gelen insanlar yapacak. Komşusuna, arkadaşına, iş yerindeki efendim, e, mesai arkadaşına yavaş yavaş vakti boş geçirmeden, kelimesini harcamadan çalışma yapacak. Biz ne yapıyoruz? Dernekler, vakıflar, okullar, kurslar, kolejler, anaokulları, kreşler efendim bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dergiler çıkartıyoruz kitaplar çıkartıyoruz hmm. sonra yayın yapıyoruz niye bu cihazlar burada niye bu televizyon niye bu kamera bu, bu konuşmalar tespit ediliyor yayınlanıyor bugün İsveç'ten gelmiş bir arkadaşım dün akşam Allah razı olsun diyor İsveç'ten radyo yayınlarınızı şimdi uydudan alıyoruz dinliyoruz kadınlar açıyorlar radyoyu Akşama kadar sizin Akra'yı dinliyorlar, Allah sizden razı olsun, Akra'nın abonesi olduk diyorlar, hayranı olduk diyorlar, tamam mı onu dinliyoruz diyorlar. Elhamdülillah, sevmiyoruz, kafi mi? Hayır, kafi değil çünkü dışarısı iyidir, düzeltemememiz şey dışarısını, kadınlar açık, erkekler namazsız, niyatsız, meyhaneler, camilerden çok, dura satışı, su satışından fazla. Efendim, eğlence yerleri sabahlara kadar faaliyette, canide yarım saat zor duran insanlar kumarhanelerde sabahlara kadar duruyor kahvehanelerde sivere dumanının altında saatlerce duruyor bıkmadan duruyor, oraları bizden çok daha fazla mesai yapıyorlar fazla mesai yapıyorlar bizim yaptığımız mesai nedir, benim haftada bir gelip İskender Paşa'da bir saat konuşmamdan ne olur 24 saat çalışıyor meyhane kahvehane Efendim daha başka kötü yerler efendim işte yabancıların okulları papazların televizyon yayınları şimdi ondan televizyon yayınları da çıkmış Hristiyanlık propagandası siyapar yanlış oldusun neyi propaganda ediyorsun Hz İsa Allah'ın Peygamberi sen ona tatdırma çalışıyorsun insanlar öyle saçma şey mi olur Hz İsa'dan önceki insanlar neye tapıyor tapıyorlardı yok muydu o zaman tanrıları Ahşar Sinna ne, ne biçim saçma şey onu yay yaymaya çalışıyor yetmez ne olacak? henfes çalışacak, devamlı çalışacak çok çalışacak, en modern vasıtaları kullanarak çalışacak şimdi ben geçen gün düşündüm aklıma geldi bu şey Kızılderililer Amerika'ya Kızıl Kızılderililer Derin Boğazı'ndan Asya'dan Amerika'ya geçmiş olan bizimle örken yakınlıkları olan insanlar benziyorlar bizim şeyimizden örkümüzden Kelimeleri, öfleri, dilleri, kültürleri itibariyle bize akara kızılderiler. Amerika'ya hakim olmuşlar. Çeşit çeşit kızıl kızılderili kabileleri, bu havuklar, bilmem neler, bilmem neler, Amerika'nın uçsuz bucaksız arazilerine hakim olmuşlar. Ne oldu? Avrupa'dan Amerika'ya akın başlayınca gemilerle, efendim batılılar, Amerika'ya göç etmeye başlayınca kızılderililerle çarpıştılar. Kızılderililer Ülkelerini Onların ülkesi değil mi orası? O normal değil mi? Yerleşmişler, yerleşmişler, otaklar bilmem ne Hı. Araziler onların Arazilerini korumak istemediler mi? İstediler, silah almadılar mı? Aldılar, savaş yapmadılar mı? Yaptılar, ne oldu? hep öldürüldü, neden? Üstün alet ve edevat Kullanan toplumlar Zordalıkla e, Zayıf olan toplumların elinden Arazilerini, ülkelerini alıyorlar o insanları katliam ediyorlar. toptan öldürebiliyorlar, yok edebiliyorlar, tarihten silebiliyorlar, yeryüzünden şey yapabiliyorlar. O arada biz ne yapacağız? Kızımdürülü gibi geri bir toplum olmayacağız. Hem sen geri olacaksın, hem de İslam'a yardım edeceksin. Öp ki öyle. Ha, bana yazık bana o zaman. Nasıl olacaksın? Amerikalı'dan daha teknik imkanlara sahip olacaksın İngiliz'den daha ileri olacaksın Avrupa'dan daha önde olacaksın Japon'dan daha çok çalışacaksın bütün teknolojiye sahip olacaksın var gücünle çalışacaksın İslam'ı yanacaksın Fatih Sultan Mehmet Han Cemlet Mekan İstanbul'u fethettiği zaman kullandığı vasıtalar o çağdaki vasıtaların en ilerisiydi imkanlar en güzeliydi ve kendisi yeni icatlar yaptı Ağın topunu etti. Düz böyle bomba atacağına tepeden aşırma bombayı kendisi buldu. Patlatıp adamın tepesine gürle düşürmeyi buldu. Büyük bir azimle çalıştı. Karşı tarafı eze eze bastıra bastıra tuşa getirdi. Yani öyle tesadüfen efendim böyle bir e, zafer değil. Çağ kapayıp çağ açan muazzam bir olay. Dünyanın çehresi değişti. İnsanların kafası değişti, Avrupa değişti, Avrupa adam oldu, Avrupa medeniyeti öğrendi, vay dediler, yani biz geriymişiz dediler, dünya değişti, şey, orta çağ kapandı, çağ değişti, öyle olmazsak olmaz, kompüter kullanacağız, kompüter imal edeceğiz, füzeyi kullanacağız, füze imal edeceğiz, Efendim, seslen hızlı uçak mı lazım, temiz artı mı lazım, atom mu lazım, hepsini yapmamız gerekiyor. Öyle çalışırsak, biz mümin insanlarız, kimseye zulmetmeyiz. Karıncaya bastığımız zaman üzülüyoruz biz. Karıncayı bile ezmek istemiyoruz. Adımız karıncayı ezmez. Yani üzülürüz hakikaten. Yanlışlıkla bir karıncaya basmak istemeyiz. Kimseye zulmetmek istemeyiz. Bir hayvana bile iyilik yapmak isteriz. Bir kediye, bir köpeğe, bir kuşa hastaysa tedavi yapmak isteriz. Bizim gaddarlığımız yok. Merhametimiz var bizim, biz müminiz, Allah'a hesap verecek insanlarız. Bizim elimizde silah niçin lazım? Silahlı haydutlar korksun diye lazım. Silahlı haydutlar eşkıyalık yapmasın diye lazım. Sır, o katliamını, o zalimliğini yapamasın diye lazım. Görüyoruz, gözler önünde ne kadar korkunç işler oluyor, herkes de susuyor. Yani kendi sözleri gelmeyince inşallah susuyor. Kendisinin bir esrar keş efendim bir vatandaşı İstanbul'da efendim şeyden tutuklansa, afyon kaçırıyor kullanıyor diye tutuklansa İngiltere oturup kalkıyor da ama Bosna herkeste Bosnalılara acımıyor ve şey yapıyor. Bosna e, e, sırtları tutuyor. Entrika çeviriyor. onun için bu kafayı değiştirmemiz lazım. Bu Bizim bu mevcut Müslümanlık yapımızla, kafamızla dervişlik kafamızla Allah'ın rızasını kazanmamız zordur muhtemem kardeşim. Bizim yepyeni bir Müslüman olmamız lazım. pırıl pırıl bir Müslüman olmamız lazım. Benim kardeşlerim Müslüman, bir mümesselerde yarısı o fikirde, yarısı o fikirde yarısı ötekisine dargın, yarısı bölgesine dargın, bilmem şöyle böyle hepsi dervişliğe aykırı. Bütün şey. E hani derviştiniz? Soracağım şimdi, gideceğim soracağım, siz derviş misiniz yoksa kamyonu devirmiş misiniz? Nesiniz diye soracağım, derviş misiniz, devirmiş misiniz diye soracağım. Dervişlik ne demek? Sabır demek, dervişlik ne demek? Fedakarlık demek, dervişlik güzel ahlak demek, dervişlik merhamet demek, dervişlik geçimlilik demek, dervişlik efendim ben yemeyim kardeşim yesin, ben yemeyim kardeşim giysin, ...diye kardeşini üstün tutmak... ...feragat, fedakarlık, muvasat... ...efendim, izhar... ...tervişlik bu, takva, ihlas... ...bunları bilmiyor... bilmişse bile uygulamıyorsa olmaz... ...bu kadar yeter... ...bu hadis-i çok mühim... ...bundan sonraki hadis-i şerif... ...niçin mühim? Hadis-i şeriflerin hepsi mühimdir... ...kücüğü büyüğü... ...dinin ahkamının hepsi muhteremdir... ...ama bizim bir mantelimize... ...yaramıza basıyor bu... ...bir kusurumuzu gösteriyor bize toplumu mahveden bir e, felaketin kaynağını gösteriyor zayıfa hakkı verilmeli zayıf korunmalı zalimin zulmü engellenmeli zalimin mazluna zayıfa zulüm yapmasına fırsat verilmemeli İslam toplumunda bu olmuyorsa toplum kusurlu demek Müslümanlık eksik demek mekanizma çalışmıyor demek İslam yaşanmıyor demek İslam kitapta kalmış vaizin dilinde kalmış Dinleyenin kulağında kalmış demek. Kalbine inmemiş, hareketine geçmemiş demek. O oh, başka bir şey değil. Bir hastalık emaresi. Allaha <gülüyor> Azze ve Celle la yakbele minel ameli illa ma kâne lehu hâlisem ve tubiye bihi reçgu. Ebu Ümâne radıyallahu anh'tan ikinci hadis-i İnna Allaha Azze ve Celle çok aziz ve çok celil olan Allah-u Teala Hazretleri ancak halis olan ameli kabul eder. Halis, muhlis olan ameli kabul eder. Ve yapıldığında kendisinin rızası düşünülerek yapılmış olan ameli kabul eder, ibadeti kabul eder, işi kabul eder. Bu zihniyetle yapılmazsa kabul etmez. Namaz da olsa kabul etmez, oruç da olsa kabul etmez, haç da olsa kabul etmez, sekat da olsa kabul etmez. Neyi kabul etmez? Halis muhlis değilse, rızası düşünülerek yapılmakta değilse kabul etmez. İhlaslı değilse adam kabul etmez. Allah'ın rızasını düşünerek yapmakta değilse kabul etmez. Nasıl yapılacak? İhlasla yapılacak Efendim, Allah'ın rızası gözetecek. Allah rızası için yapılacak yapılan şey. Şimdi ihlas ne demektir? Onun üzerinde biraz duralım. Çünkü ihlas önemli bir tasavvufi tabirdir. Bunu dervişlerin bilmesi lazım. İhlas bir şeyi halis, muhlis, safi, tertemiz, katıksız yapmak demek. Mesela halis tereyağı diyoruz ne demek? İçinde katkıyor? yok patates ezmesi konulmamış uydurup malzeme konulmamış makine yağ katılmamış müşteri aldatacak, kiloyu arttıracak şeyler konulmamış halis, katıksız demek yani ha. insanın yaptığı ibadette de sırf tertemiz, safi efendim yapılıyorsa, sırf Allah rızası için yapılıyorsa, o amel o iş, o fiil o ibadet ameli saliftir sırf safi ameldir. Başka maksatlarla hesaplarla yapılıyorsa o zaman bozuktur. Bozuk değildir Güzel görünse bile bozuktur. Diğer ki bir adam namaz kılıyor. Geldi buraya bir adam, yabancı bir adam herkesten önce camiye geliyor, herkesten önce namaz kılıyor filan. Bir hafta on gün devam ediyor. Maksadı ne? Cemaatin ilgisini çekmek, sevgisini toplamak. Ondan sonra bakıyorsun bir dalavere bir oyun çarpıyor, çırpıyor gidiyor. Hop, kayıp. Ya bunun bu kıldığı namazların kıymeti var mı? Yok. Bu namazları Riya ile kılıyordu. Kalbindeki, kafasındaki asıl amaç başkaydı. Camiye geliyor adam, hangi halı, antika halı diye ona bakıyor. Bursa'nın Ulu camisinden levha çalmaya geliyor adam. Hangi levha kıymetli diye bakıyor, antika levha onu çalıyor. Halı çalıyor. Caniye geliyor, ayakkabı çalıyor. Şimdi bir adam namaz kıldı, kıymeti var mı? Akdest aldı, kıymeti var mı? Yok. Hacca gidiyor, başka maksatla. Seket veriyor, efendim, başka maksatla. Olmadı. Bu kalp temiz olacak, bu niyet halis olacak, bu kafa Efendim sırf Allah'ın sevgisini kazanmayı rızasını elde etmeyi düşünecek. Öyle olmadığı zaman kıymeti yok. Bir araba düşünün. Her şeyi var, motoru yok. Giden mi bir yere gitmez. Bir iş ki dışı güzel ama ihlası yok, motorsuz araba gibidir. Alsana yeni bir benzetme. Eski eski kitaplarda olmayan bir benzetme. Çok güzel bir kadınlar, çok güzel bir Mercedes kanatlı kuyruklu pırıl pırıl boyanmış cilalı atıyorsun içine hevesle direksiyon da var pedal da var motoru yok. Gitmez olmaz. Hadi motoru var. Benzin yok. Gitmez. Benzin yok. Her şey tamam. Benzin yok. Gitmez. İhlas böyle işte. İhlas bir şeyi e, efendim Allah indinde makbul eden makbul eden vasıf kafi olacak, tertemiz bir kalpte yapılacak sırf Allah rızası için yapılacak başka hesap güzülmeyecek diyor ki birisi bana hocam diyor mebus olmak öyle kolay mı diyor ben mebus olmak için diyor bölgemde 10 sene çalıştım diyor ancak üçüncü, üçüncü seçime geldiğim zaman kazandım diyor. 10 seneki amelleri hebadır yaptığı bütün iyilikler boşunadır. Neden? On senedir ameli mebus olmak için yapıyor oy toplamak için yapıyor Halka sevdirmek için yapıyor. Allah Teala için yapmıyor. Meclise girmek için yapıyor. Olmadı. İşte ihlas bu. Allahü Teala Hazretleri, haris olan ibadeti kabul eder. İbadet değil. Her iş, her iş böyle. Eğitim, öğretim, Efendim salaka, zekat, hayır, evr, zavur, cami, Efendim bilmem, yurt, inşası vesaire. Ne masrafla yapıyorsun, art niyetin ne? Mühim olan o. Onu şey yapmıyorsan kıymeti yok. Allah rızası için yapmıyorsan kıymeti yok. Evet, bu da çok mühim bir hadisi şerifti. Çünkü bu da her şeyin başı, her işin yapılmasında en önde dikkate alınması gereken bir şeyi söylüyor. Yaptığımız şey, Sırf Allah rızası için olacak Allah rızası için değilse yapmayacak Zengin ve Evliya Allah'tan bir rızata Birisi getiriyor Al sana sadaka diyor Sadaka veriyor Fakir değil adam Al sana sadaka olsun diye veriyor Şöyle bir kızarıyor, alıyor Sarsılıyor Ne disin şimdi bu herife <gülüyor> Bu dangalak adama böyle şey yapana Alıyor Şöyle bir düşünüyor, alıyor. Sorulan birileri diyor ki, niye aldınız efendim? Yani sadaka almıyordunuz, zemdildiniz bilmem ne. Reddetmekte nefsim hoşlanacaktı. Alınca nefsim ezilecek idi. Nefsimin ezilmesini böbürlenmeye, efendim, kuvvetlenmesine, izzetlenmesine tercih ettim diyor. nefsim ezesin diye aldım diyor. Tabii onu götürüyor, başkasına veriyor. Birisi şeyhine 4 bin altın mesela şey vermiş, bağış vermiş hocasına, Kitaplarda yazıyor bunu, hocası da diyor ki Allah razı olsun, filanca kardeşiniz işte hayır işlerinde kullanmak üzere 4000 bin altın verdi filan deyince kalkıyor delikanlı, diyor ki hocam özür dilerim, söz istiyorum, buyur diyor. Evet, ben onu vermiştim size ama diyor. Sonra annem bir kızdı, bir kızdı diyor. Bana çok ağır konuştu diyor. Kusura bakma diyor, geri alacağım diyor. Alıyor parayı geri. Peşlerine almıyor, alıyor tabii. Annesi kızı, kızmışsa ne yapsın? Efendim, geri alıyor. İnsanlar gittikten sonra şey efendiye yine geliyor, hoca efendiye. Barabar <gülüyor> önüne koyuyor. Efendim diyor beni affedin diyor, cemaatin teveccühünü kazanacağım, rüya olacak, gösteriş olacak diye ben öyle davrandım diyor, annemin falan kızlığı yok diyor, lütfen şu hayrı alın, kimse bilmesin, Allah rızası için veriyorum bunu, kimseye de beni deşifre etmeyin, açıklamayın diyor, tekrar veriyor. İşte bunlar yani, kimseden bir şey beklemediği için Allah rızası için olduğundan öyle yapıyor. evet üçüncü hadis-i şerifi okuyacağım 93 sayfanın birincisi bu da çok çok önemli bir konuya değinen hadis-i şerif inna Allah'a teala la yegdallu sahibi bid'atin salman vela salaten vela sadakaten vela haccen vela umreten vela cihaden vela sarfen ve la adlen hatta yakhrucu minel islami kema tasrucu sha'ratu minel acin Huzeyfe radiyallahu anh rivayet edilmiş Bir hadis-i şerif. Hatta tahrucu da okunur, hatta hatta yakhrucu da okunur, hatta yakhrucu de okunabilir izah edeceğim. İnallaha teala yüce Allah Allahu teala la yakbelu kabul etmez sahibi bidatin bidat sahibi bir insandan kabul etmez Bid'at sahibi olan bir insandan şunları kabul etmez nesini kabul etmezmiş salmam bir namaz bir oruç kabul etmez Kıldığı, tuttuğu orucu kabul etmez vela salaten bir namaz kabul etmez kıldığı e, namazı kabul etmez veya sadakaten zekat veya serbest bağış tarzındaki sadakasını kabul etmez. Vela haccen haccını da kabul etmez. E, haçla kabul etmez. Vela umreten, ömresini de kabul etmez. Vela cihaden cihadını da kabul etmez. Düşman gelip gidip savaşmanını da kabul etmez. Vela sanken, vela adlen. Hiçbir şeyini kabul etmez. Havzın nakibesini, efendim hiçbir şeyini kabul etmez. Nihayet Hatta yakhricu minel İslam o bid'at sahibi böyle kabul olmaya olmaya hiçbir şeyi e, İslam'dan çıkar gider Kemal takricu şa'aratu e, kema şa minel acil hamurun içinde görülmüş kılın çekilip çıktığı gibi o da İslam'ın içinden o kılın çekilip çıkıldığı gibi çekilir çıkartılır atılır gider Müslümanlıkla ilgisi kalmaz bid'at nedir? Allah'ın ve Resulünün Koyduğu Dini ahkama Uymayan Birisinin aklının ortaya çıkartıp da Ortaya koyduğu Bir hükümdür Yani sen Dinin sahibi misin Sen Allah'tan emir aldın sen peygamberin vekili misin? Senin ne hakkı var şöyle yapmak? Şimdi benim hoşuma gitti de böyle yapmak, böyle yapmak istiyorum. Olmaz. E nasıl olacak Müslüman? Müslüman Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Resulullah'ın sünneti yolunda gidecek. Bir dakika de ne demek? Sünnetin dışı demek. Sünnet ne demek? Resulullah'ın yolu demek. Resulullah'ın yolunda gidecek, kendisi öyle ukaralık gelip ayrı yol çizmeyecek. Ayrı iş çıkartmayacak, yeni bir şey ortaya icat edip koymayacak. Dini bir şey. Ne olur? O zaman Allah'ın ne orucunu, ne namazını, ne salakasını, ne haccını, ne ömresini, ne cihadını, ne farzını, ne nafilesini kabul eder. şeyini kabul etmez yani. Hiçbir şeyini kabul etmez. Neden? Sen dini bozuyorsun ukada herif. Sen kendin dine bir şeyler ekliyorsun, bir şeyler çıkartıyorsun. Dinin asıl çizgisinden, dini sattırıyorsun. Alçak adam. Dinin safiyeti bozuyorsun diye Allah hiçbir şeyini kabul etmiyor. İşte bundan dolayı muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in zamanından beri has Müslümanlar Peygamber Efendimiz ne demiş, ne emretmiş, Allah'ın rızası ne tarafta diye hep Resulullah'ın yolunu gözetmişlerdir. Resulullah'ın yolunda yürümeye çalışmışlardır. Bizim büyüklerimiz ne diyorlar? Elhamdülillah biz ehli sünnetiz. Sünnetin yolundan gidiyoruz. Ehli sünnet ve cemaatiz. Öyle bidat işlere, sünnet dışı işlere dinin özüne mantığına esasına uygun olmayan yeni çıkma uydurup şeylere uydurup kaydırıp hükümlere tabi olmayız demişlerdir. Sapa sağlam bilgilerle sapasağlam yürümüşlerdir. Bu çok önemli. Onun için bizim de İslami hususlarda efendim yaptığımız işin aslını esasını iyi bilmemiz lazım. İşte biz bu at işine düşmeyelim, yaptığımız iş Resulullah'ın yoluna tam uygun olsun, tam Kur'an yolu olsun diye, bizim tekkemizin ders kitabı nedir? Hadis kitabıdır. Ayrıca bir İskenderpaşa Paşa Tekkesi'nin özel kitabı çıkmış mı? Hayır. Nesi var? Hadis kitabı var önümüzde. Neden? Çünkü hadisleri öğrenirsek en sağlam yolda yürüyeceğiz, onları öğrenmezsek her kafadan bir ses çıkar, bir söz çıkar, bir sivri akılda çıkar, olmadık bir şey yapar, beğenilir, herkes onu yapar, din bozulur. Eski dinler böyle bozuldu. Eski dinlerin ahkanı böyle iptal oldu. Eski dinlerin kitapları böyle değişti, tahrifata uğradı. Dininin e, aslını, esasını kaybetti eski ümmetler. Peygamberinin söylediği şeyden çok aykırı noktalara geldiler. Hz. İsa bana takının dedi mi Hristiyanlara? Haşa, haşa, sümme haşa Asla demedi Allah'a ibadet edin Allah'a kul olun dedi Ama Hristiyanlar döndüre döndüre döndüre Kıvıra kıvıra Eye, eye, büke, boza Eze, izlik konsili Bilmem ne konsili, toplantı, ukalalık ileri geri, laf bilmem ne Aslından çıkarttılar dini Pusat yapıyor şimdi, şöyle bir şey ne, işaretler, filmlerde şeylerde görüyorsunuz. Asılsız, esassız efendim, törenler, yaldızlı, boyalı kıyafetler, sırmalık şeyler. Hz. İsa onların hiçbirisini giymedi. Hz. İsa'nın o şeylerle hiç ilişkisi yok. Neden? İşte dinin aslını korumayınca iş böyle bozulur. Bizde elhamdülillah allah Teala Hazretlerinin vaadi, vaadi var. Kur'an-ı Kerim'i hiç kimse bozamayacak diye bozulmamıştır. Resulullah'ın zamanındaki Kur'an-ı Kerim elimizdedir. Neden? Kütüphanelerde var. Hazreti Ali Efendimizin imzasıyla Kur'an-ı Kerim var. Bizim şeyde. de ı Mukaddese dairesinde. Ben gözlerimle gördüm yani elhamdülillah İstanbul'umuza var. Hiçbir harfi, hiçbir efendim, şeyi, ayeti değişmeden Kur'an-ı Kerim gelmiş. Bu çok büyük bir şey. Çok büyük bir avantaj. Elhamdülillah ki dinimizin asla bozulmamıştır. Eski ümmetlerin kitapları eksiktir. Muhafaza edilmemiştir. Bozulmuştur. Sonradan yazılmıştır. içine birçok bid'atlar karışmıştır. Onun için devreden çıkmıştır. Onun için Allah, Peygamber Efendimiz'i göndermiştir. İslam'ı göndermiştir. Onların yanışlarını da öğretmiştir. Bak siz şurada yanıldınız. Şurayı bozdunuz. Şurayı şu sahtekar şey yaptı diye onlara da yanlışlarını öğretmiştir. İslam olmasaydı onlar yanlışlarını da bulamazlardı, bilemezlerdi. İslam gelmiştir de onların yanlış oldukları noktaları bildirmiştir. Onun için Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin sünnetine sarılacaksınız. Hadis-i şerif kitaplarını okuyacaksınız. Dinin aslına, özüne sadık kalmaya çok dikkat edeceksiniz. Reformist olmayacaksınız. Din bozuk mu ki? Deforma olmuş mu ki? Reforme ediyorsun. Bozulan şeyi reforme edilir. Deforma olan şeyi reforme edilir. Yeniden şekillendirmek. Dinin şekli fena değil ki. Kırıl kırıl gayet güzel. Sen nesini reforme edeceksin? E, Hristiyanlarda e, Rönesans ve reform olmuş. Tabi olur. Tabi olacak sen yalan yanlış uyduruk kaydırık şeyleri din diye ortaya koy sonra Osmanlı ecdadımız geldiği zaman ne bunlar be nedir bu yaptığınız diye söyleyince tabi reform edecek dinini. Niye hekele tapıyorsunuz? diyecek tabi niye de puta tapıyorsunuz? diyecek hiç öyle şey olur mu? diyecek Allah'ın kuluna tapılır mı? diyecek Hz. İsa Allah'ın kuludur diyecek. Meryem Validemiz Allah'ın mübarek bir kuludur diyecek tabi onlar tesir edecek, etmiştir Onları söylüyor, söyle Rönesans ve neden çıktı Avrupa'da? Müslümanlardan. Müslümanların tenkikleriyle, götürdükleri bilgilerle kafaları değişti adamların. Aklılar ki dinlerini bile yamuk düzeltmeye başladılar. Ama kendi aklıyla düzeltmeye çalışınca gene yamuk olur. İnsan yani yanık bir şeyi kendi aklıyla düzeltmeye çalışınca düzeltemez. Gene yamuk olur. Allah düzeltti. Allah düzeltti İslam'ı getirdi Allah Hristiyanlık, Yahudilik bozulunca Hristiyanlık geldi Hristiyanlık bozulunca İslam geldi Allah düzeltiyor Sen düzeltemezsin Sen düzelteceğim derken gene karıştırırsın iş Gene bir başka saçmalık yaparsın Anlanasın lafı Onun için e, İslam Kendisi e, reformdur Kendisi inanç yönünden Din yönünden insanlığa reformu getirmiştir Güzelliği getirmiştir. Onun için Müslüman nereye gitse orayı karıştırır. Allah bu laf orayı. Oradaki saçma sapan şeyleri sarsar. Putlu, putlu itli, aklı, otlu düzenleri sarsar. Neden? İslam geldi. Bir, bir söz söyler, adam şey yapar. Biz Singapur'da uçağa gideceğiz, şakır şakır yağmur yağıyor. Efendim şey, arabamızın, taksimizin şoförü Budist'miş. Bizim arkadaş. İngilizce bir yüklendi buna Kardeşim dedi ayıp değil mi dedi bu, Şu önündeki şu budanın heykelini Bu dedi e, Şeyde dökülme bir şey değil mi Uydurma elinizde yapılmış bir şey değil mi dedi Utanmıyor musunuz buna tatmaya dedi Bilmem ne falan bir yüklendi ne diyecek Haklısınız dedi Başka bir şey diyemez ki Ama işte insan onu böyle e, Şey kolay değil bu, inancın, inancın Bozuluğunu anlayıp da değiştirmek çok büyük kahramanlık, çok büyük kolay yiğitlik herkes yapamıyor. Biz kendimize gelelim. Biz kendimize gelelim biz ne yapacağız? Müslümanlığın en doğrusunu kim biliyor? Resulullah biliyor. Ondan daha iyi bilen var mı? Allah'ın şeyini, ahkamını Kur'an kime indi? Resulullah'a indi. Kur'an-ı Kerim'in manasını en güzel kim açıklar? Resulullah açıklar. zaman ne yapacağız? Resulullah'ın sünnetine sarılacağız. Sünnet dışında, bid'atta iş yok şimdi ama bizim ülkemizde şeyler var radikal müslümanlar reformistler bilmem neler ben onları biliyorum tanıyorum da ayrıca bilmem vesairesinde gördüm adam dine efendim e, yeni hava getireceğim iddiasında e, kendisi sakalsız bıyıksız, kravatlı elinde sigara Sen ben zaten sen kendi yanıksın nereyi düzelteceksin kızı açık, kızları açık sen evinde İslami bir düzeni kuramamışsın ki başkasına düzeni nasıl getireceksin? Bilgisi yok. Bilgisi yok. Bilgi tahsil görmemiş. Arapça bilmiyor. Yüksek tahsil yok. Yüksek tahsil de yetmez ya. Yüksek tahsil de yok. Efendim, Müslümanların yanıldığı noktalar diye düzeltilmesi gereken kavramlar diye makale yazıyor. Ya sen ne anlarsın? Anlamasın ki. Yani yetmez ki bu böyle e, aklına çok güveniyor aklına çok güveniyor ama akıl dediğin şey çok kaynak bir şeydir öyle e, nice insanlar akıllarına güvendiler de ne neler yanlış işler yaptılar sen biraz böyle oku biraz böyle bir gör bakalım işin aslını özünü tasarrufu inkar eder kerameti inkar eder Allah büyüklere çatar efendim vesaire Allah şaşırtmasın Allah yanılmasın Allah hakka hak olarak görüp ona uymayı nasip etsin batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eylesin cümlemize evet üç tane hadis-i şerif yeter efendim ama bunlar çok önemli çok önemli esasları öğrenmiş olduk özetleyelim sünnet-i semiye-i sarılacağız Resulullah'ın arkasından gideceğiz dinin özüne sadık kalacağız kıyafetimiz nasıl olacak Resulullah'a bak Tıraşımız nasıl olacak? Resulullah'a bak Yememiz nasıl olacak? Resulullah'a bak Evimiz nasıl olacak? Resulullah'a bak Resulullah'ın nasihatlerini dinle Kurtulursun Bir bu İkincisi yaptığımız işi sırf Allah'ın rızasını düşünerek yapacağız Alt diye niyet, ince hesap Oy hesabı, para hesabı, şöhret hesabı Reklam hesabı vesaire olmayacak Yaptığımız şey sırf aday için olacak Böyle olmazsa insan ayağı çok kayar Üçüncüsü de hem salih kul olacağız hem de ıslah edici kul olacağız. Zayıfı ezletmeyeceğiz. Zalime fırsat vermeyeceğiz. Zulüm olmayacak. Zulmü efendim engelleyecek bir e, kafa yapımız olacak. Bizim olduğumuz yerde kötü bir şey yapamayacak. Korkacak bizden. Böyle olması lazım. Allah'u u Teala sevdiği has, hakiki, halis, Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Fatiha-yı şerife maal besmeler. Üç salavatı şerife. Elem neşehleke suresi resmiyleyle. 15 gülhü Allah'a ahad-ı Fatih Hayi Şerife mal Bismillah üç salavatı Şerife. أَلَمْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ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 La ilahe illallah la ilahe illallah ul melikul hakkul melik muhammedur resulullah sadikul vadil amin Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve man tabihihü bilsan ecbeyin ve sallama teslimen kesiyelem ilaylimi. Aüzillahi min Şeytanı Rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim nakadja aikum rasulun min anfusikum azizun aleyhima aluktum harisun aleykum bil mu'minina wa rusul rahim fa in hasbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul Subhanallah rabbike Rabbil Izzet amma yasifun ve selamunaleyküm ve alhamdulillahi Rabbi alamin amin Rabbil alil ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ve ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Hatma hacı geldiğimizde, bazı tezkere okunmuş olan bir adet hatmi Kur'an Kerimi bir adet 70 binlik kelimeyi şehadet hatmini, 42 bin kelimeyi tevhidi. 9 adet 444'lük salatı tevhidi yerleri. Bir adet salatı tüncün ve diğer hayratu hasenat ve ibadet-i taatimizi ya Rabb eksik de olsa, kusurlu da olsa fazlı kereminden ahsen ve etem olarak makbul eyle. Bu ibadetlerimize harz kereminden ecr cezil, sevabı kesirler ihsan eyle. Bu hatimlere salat selamları, kelime-i tevhidleri, kelime-i kardeşlerimiz ne muratlarla okumuşlarsa onları Muratlarına nail eyle. Hasıl olan vücud mesubatı evvela Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme teslimen kesir hazretlerine ve sonra onun aline, ashabına, etbaına, ezbacına, evladına, zürriyetine, hulafasına ve vereseyiz nebiyi ulema-i muhakkakın, kamilin, meşayih ve vasılin, evliyaullah büyüklerimizin, saadatü meşayih, turku aliyemizin ve hasreten Dümüş Amel-i Ahmet Siyahdin Efendimiz de Şeyhimiz Muhammed Said Kodku ibni İbrahim el-Burusevih Efendimizin ve bu belgeleri fetheden Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahitlerin, hasret Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve ordusu mensuplarının ve ondan nice yıllar önce buraları Peygamber Efendimiz'in hadis şerifindeki mükafatlara kazanmak için gelip buralarda savaşmış olan Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub, El Ensari vs. Sahabe-i Kiram, Rıdvanullahi Taala Aleyhüm Ecmain Hazretlerinin ruhlarına ve bu belde de Nur ruhlarını mesul eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Makanlarını ala eyle. O ev, Evliyaullah ve Enbiyaullah ve saliflerin manevi yardımlarına nimet ve teveccüh ve iltifaklarına cümlemizi masal eyle ya Rabbi. Hayattaki ve ahiretteki her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz tehlikelerden bizleri koru Ya Rabbi. Bizi her türlü hayırlara mazhar eyle Ya Rabbi. Bizi nusretinle teyit ve takviye ile Ya Rabbi. Bizi kimsenin önünde hor ve zelil ve mağlup ve mahcup düşürme Ya Rabbi. Şu beldelerimizi Bizlere bağışla ya Rabbi. Kafirlere çiğnetme ya Rabbi. Düşmanların eline düşürme ya Rabbi. Düşmanların eline düşmüş olan İslam beldelerini kafirlerden alıp kurtarmayı yakın zamanda nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerindeki Müslüman ihlaslı kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi. Müslümanlara zulmeden zalimlerin, katillerin, kafirlerin, müşriklerin, düşmanların kendilerini, karılarını, evlatlarını, diyarlarını, mallarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle yaratır. Senin dinini dünyanın her yerine yaymaya bizleri muvaffak eyle yarabbim. Bizim elimizden nice insanların hakkı öğrenip İslam'a gelmesini, hidayete ermesini nasip eyle yarabbim. Evlatlarımızın ve zürriyetlerimizin de mini i olarak yaşamalarını nasip eyle ya Rabbi. Kıyamet kopuncaya kadar bizim evladı ı zürriyetimizden, nesillerimizden hiç fasık, facir, zalim, kâfir getirme ya Rabbi. Evlatlarımızı hep salih, sevgili kulların eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarla, lütfunla, kereminle bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri mahvuz eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. çareler ihsan eyle ya Rabbi. Gönlümlerimize muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Talebe kardeşlerimizi imtihanlarında, tahsillerinde üstün başarılarla muvaffak eyle ya Rabbi. Cümlemize helal temiz kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhata afiyet ver yarabbim. Bizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat ve fiil ve niyet varsa bizi onlardan kurtar yarabbim. Bizi tertemiz eyle yarabbim. Deldelerimizi tertemiz eyle yarabbim. Ümmetlerimizi, topluluklarımızı her türlü zulümden, haksızlıktan pâk eyle yarabbim. Adaletli eyle yarabbim. Müslümanların başına...